hudan farik ol, alemde sultanlık budur. Pendini güğşeyle gilmurun, Süleymanlık budur. Her kime kılsan nazarsan, anı senden yeybilip bilip, Görme kendü zira ki şeytanlık budur. Her ne kim sana sanursan san anı kardeşine, Fil hakika sözüme güğşet, Müselmanlık budur. Akıl isen iste yine istediğin sendedir. Gayrı yerde isterisen bil ki nadanlık budur. Nefs hazın ey muhibbi, vermegil hayvan sıfat, zapt nefset, arif, arif ol, alemde insanlık budur.